Biraz kayabilir misin Karagöz? Geçemiyorum da. Yapamayacağın işlere girişmekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Nasıl yani? Anlamadım. İkimiz de bu aralıktan geçemeyeceğini biliyoruz. Yine de denemek istiyorum. Bana rağmen mi? Evet. Biraz çekilebilir misin şöyle? Bak ben hiç girişmiyorum. Bu göbeğe de saygısızlık gibi olabilir. Ondan hiç kurtulmak istemiyor gibisin. Kurtulmak mı? Onu evlatlık edindim. Ben büyüteceğim. Bence bir an evvel kurtulmalısın. Hatta cami avlusuna bırak kaç. Yok ya, yılların birikimi ve Hem göbek dediğin adamı zengin gösteren bir şeydir. O eskidenmiş efendim, eskiden. Ayrıca olayın bir de sağlık boyutu var, unutma. Göbeğin sağlığına dikkat ediyorum ben. Aylık muayeneleri falan var, hepsi tas tamam. Şimdi biraz çekilir misin? Diğer tarafa geçmem gerekiyor da. Gel güzelim biraz bu tarafa, Hacivat amcan geçecek. Hah, geç bakayım. Karagöz. Şaka maka yakında uzaydan görünebilir hale alacak senin göbeğin. Bana diyene bak, sen kendine bak Yahu. Allah insana taşıyamayacağı yük yüklemez düsturu olmasa, bunu nasıl taşıyorsun diye sormaktan kendimi alamayacağım. Asıl sen hamal mı tutuyorsun ayrıca diye düşünüyorum. Bir kere benim espri yaklaşımımla espri türetme lütfen. Bakarsam bağ, bakmazsam bağ olur düsturuna göre. Seninki dağ olmuş durumda, hatta zirvede denilebilir. <gülüyor> Evet. Geçen bir trekking kulübünden aradılar. Göbeğime tırmanmak istiyorlarmış. Sen ne dedin? Bu mevsim çok tehlikeli. Baharı bekleyin dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kendinle eğlenebiliyorsun. Bu güzel ama göbek sakat olay. Onu söyleyeyim. Niye sakat olsun canım? Bu bir imaj. Bir de şöyle bak. İmaj ama yanlış imaj. İşte onu diyorum ben. Ben seviyorum kardeşim. Hem kilolar hakkındaki düşüncemi merak ediyor musun? Evet. Nedir? Geldikleri gibi giderler. Bence diyet yapmalıyız. Göbeğime olan aşkımı yeterince resmedemedim galiba. Diyet yapalım diyorum diyet. Biz ayrılamayız. Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Gürültü yapma stüdyodayız. Pardon. <gülüyor> <gülüyor>